Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Şimdi e, ilginç bir yayında karşınızdayız. Selçuk Eres hattımızda Onur Hamzoğlu'na destek için hazırlanan oyunu konuşacağız burada. Neden ilginç? Çünkü timsah oyunu geçtiğimiz sezon Barış akademisyenler için oynanıyordu ve Onur Hamzoğlu da o ekibin içindeydi. Bu kez Onur Hamzoğlu için e, bambaşka bir kadro, bambaşka bir oyun oynuyor. Enteresan bir dönüşüm söz konusu Selçuk Bey katılır mısınız? Evet katılırım. Çok önemli bir şey bu. Evet. Çünkü Onur Hamzaoğlu bu memleketini iniştirdiği en önemli bilim adamlarından biri. Ee, ve onun bu koşullarda yani hapishade bulunması e, demokrasi anlayışımıza bağdaşmıyor. Evet. Bundan aynı şekilde değiliz. Bu tiyatro bu ne diyelim tiyatro eylem onu ifade ediyor. Evet. İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri ortak düzenli evet. olabilebildiğimiz kadarıyla, değil mi? Evet, doğrudur. Doğrudur. Selçuk Bey. Peki, Yani e... aktörler onlar. Evet, aktörler onlar. Peki, biraz e, ayrıntı da olabilir. İşte, tabii ki Hamzoğlu'nu konuşacağız. Oyunun adı Hamzoğlu ama nasıl bir metin var e, sahnede? E, sorabilir miyim size? Tam provaların şey, ortasında yakalamışken. Yani. Hamzoğlu niçin önemli bir adam? Çünkü bir Doğan, yeni doğan çocukların anne daha doğmadan annelerinin rahminin içindeyken çevre geliri yüzünden ağır metal zehirlenmesine tabi tutuldukları evet. Ve bu adam tarafından bu hocalar tarafından saptanmış evet. bu hocamız bunun saptadığı için de konuşturmaya üniversitede ne demişler sen bir araştırmayı yayınladın hataydı hatta öyle değil Arkasından belediye bunun, Şarlatan demiş belediye başkanı. Hı hı. Ee, karşılıklı davalaşmışlar, bu davada ipi sürmüş. Şimdi bir, şırı, bir, bir, bir, bir bilim adamı ne yapar? Bir gerçeği saptar, bir bilimsel yayında yayınlan sonra bir işe. Halbuki Hamzaoğlu hocamız buna yetinmiyor. Bir gerçeği saptarsa, bunun düzeltilmesi için Geykeni yapıyor, Yani geykeni yapmak sağa sola Onlardan ses kendisi hatta onlar da dava açarlarsa tam tersine. Hı hı. Sokağa çıkıp bağlıyor. Ee, sesini yükseltiyor. Bildiğiniz gibi kimsel oyununda başrolü çıkıyor. Evet. Ee, ve yani demokratik ülkelerde bilinen ne varsa bütün hepsini kullanarak bu işin düzeltilmesi için çaba çaba gösteriyor. Türkiye'ye 5 tane olsa Türkiye'de e, çok fark ederdi. Tabii. Bundan, bu, bu niteliğiyle, bu elemci profesörlük niteliğiyle bizim gözümüzde çok saygıda çok büyük yerdedir. Evet. Onun hapiste olmasına tam mı istemiyoruz. Anamızın yanına gelmişsinizden misiniz diyoruz. Evet 17 Şubat'ta tutuklanmıştı Profesör Hamza evet, oldu. Evet. 19 Temmuz tarihinde de ilk duruşması görülecek. Yaklaşık evet, 5 ay sonraya e, atılmış bir duruşma durumundan da bahsediyoruz. Özellikle bir yandan mesela, evet. e, bu hali de dikkat çekici bir konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey olur mu Heres? Yani bir gün dahi işlerde <gülüyor> kalmamasını istiyoruz. Yani bizim <gülüyor> isteğimiz oturup da adamı çok seviyoruz istiyoruz değil. Hiçbir evet. söylediği, hiçbir e, Davanın hiçbir e, tutumu, bir bir saati, yarım saat dayı hapishanede kalmasını e, mazur düşünecek nitelikte bizim için iyidir. Evet. Peki timsah oyununa bir dönersek belki e, tim, evet. timsah ekibi mi tekrar bu oyunu Hamza oldu oyununu yapıyor e, e, aynı ekiple. Yani ekip insanlar mi? var bizim de şöyle tane bu oyunun bir şey vardı, A takımı vardı esas başrolunu oynayan. Onların Hı. bir kısmı, gene Bayez Moros'u. Fakat onların çoğu şu anda figüven oldular. O oyunun figüranları da şu anda öne geçtiren gene genellikle. Onlar başrolunu oynuyor. Yani gayet demokratik, gayet eşitlikçi bir anlayışla sahne ediniz bir şey. Evet, bir, bir değişiklik olmuş. Evet efendim. E, peki nasıl bir metin oldu bu baştaki sorumuz? Yani mesela onun için seviyor. Onun için gözümse çok bir yeri var. biraz zaman söyledir. Bir seni evet. kendini fe felaketinin, hı -hı. E, tarihçi, süreçli, düzeltilmesi için de elden gelmeyan bir adam. Evet. Baktık Hindistan'da Bhopal kentinde Union Carbide Amerikan şirketinin bir kimyasal fabrikası. Hı hı. Buradan bir kaçak oluyor. Gaz kaçakı. Ve bu park binlerce insan özü sakat kalıyor. Onun detaylarına baktık. Ee, mesela şey demişler. Gaza oldu vakit. Hindistan'da ya bu yani kaçak yapan kazın maniyetini söylüyor gibi bir ona göre tedavi edelim. Cevap bu bir fikirli sırdır. Baktık bir orasında olduğu vakit. Havuz hocası olduğu vakit. Yetkililere bu nedir? Resmi kanaldan sordu. abi cevap bugün yani sözü şöyle Yani buna benzeyen, TCF benzeri var. var. Pinano'yuz biz ilk önce e, bu keparsevi, dünyanın her yerinde gerçekleşen bir de çok gerçekleşen bir keparsevi. Bu kepar paldeki romkaiseden bu pal faciasından Palenzeli işledik. Mesela din'in bir bölümünde bu pal hastayake tasmasında yetkili durumda olan adam ve eşi arasındaki konuşma var Hmm. arkasında e, bildiğiniz birer biraz evvel söylediğiniz gibi timsah oyununda da baş aktörüydü Hamzaoğlu evet. e, onun da e, o oyunda kendi sesinden kendi görüntüsünden filme çekmişti hmm. son sahne edebiliyormuş ondan sonra Hamzaoğlu sadece bir çevre kirliliği değil bütün haksalığını bozan her şeye karşı tepki gösteren ve doğru tepki gösteren bir hocamız olduğu için hmm. E, toplumdaki sapıklıklara nasıl yanlışlara, antidemokratik tutumlara nasıl tepki gösterdiğini de değişik bir şekilde şey yapıyoruz. Bunun için şey var, etçiyi versin, haki edersin bir közren ülkesi diye bir hikayesi var. Bunu sahne ediyoruz. ve ona Hamzaoğlu'nun e, tepkisini, yani o, o iyi belirle çıkıyor buradaki yanlışları, evet. antidemokratik tutulmadı Çok değişik bir şey yaptık bu şekilde. Evet. Tiyatro tarihi açısından da çok kıymetli bir evet, kayıt olacak. Tiyatro bir eylem. Yani sen evet. basın toplantısı yaptığın market, korkut burası gazetecileri, onlar da gelmezlerse şey, ne yapacaksın? Hmm, Diye oturup ağlayacak mısın? Veya sokağa çıktığı market kaslı kaldıysa ne yapacaksın? Evet. Fakat o yollar bulup yine işlerini ifade eder. Tam bir yaratıcı eylem örneği aslında. Evet ee... Çok da gerekli. Danışmanlığını Genco yapıyor bu akşamki sanırım. Evet eminim. doğal. Doğal. Ondan olun. Teşekkür ederiz. Kesinlikle Çok anlayışa karşıladı ve çok çok çok çok faydalı bu çatıları yol gösterdi. Eksik olmasın. Evet. Önletmenlikte evet. de Gülsum Soydan'ın ismini görüyoruz. Evet. Gülsum Soydan da e, bu düşüncede ilerici ve çok da bir hocamız. Evet. O da bize birisi sözü getirir. Sahneye koyan o. Evet bu akşam herkesi açık ve ücretsiz olarak saat. Evet önce. evet evet saat 20'de Cemil Candaş e, kent tutmak istedik. Bugün şehir e, şişli, şişli. belediyesi var. Evet şişli'de Lengen, olacaksınız. Orada herkesi bekliyoruz çünkü böyle şeyde boyuncu mıyım ama e, bunu tam tanılayan ve interaktif bir şeydir bu. Şeyde miyim seyirci çok mıyım? Evet tabi. Seyircisiz az seyircili olmaz Evet, ondan bu eylemi katılmağını bekliyoruz. Evet ve e, belki eklemek lazım. Dün de bir basın toplantısı yapmıştınız. Doktor Mustafa Sülkü aktarmış. cezaevinde Suriyelilere okuma yazma, e, bilmeyen kişilere evet. okuma yazma öğretiyormuş onu Ramzaoğlu. Evet. Aldığımız son haberlerden biri de bu. Bütün söylediklerimizin üzerine bir katkı olsun da burada belki. Evet, evet. dinleyicilerimizin de halen zamanı var. Saat 8'de. Şişli'de Cemil evet. Candaş, Kent kültür evet. merkezinde. Kulaşımı kolay bir yerde. Evet. evet. Gayet yolduştu. Evet. Olmak üzere profesör, doktor, Cema. Ben son bir şey sormak Hı. istedim, Serçuk Bey. E, ne kadar da hazırlandınız bu oyuna zira ya yani herkesin işi başında açtığı. Yani ya, hazırlanması iki buçuk ay. iki buçuk ay içinde bir oyun evet. sahneleniyor şimdi evet. bir okuma tiyatrosu olarak e, evet. bu akşam izlenebilecek. Aslında devam da edecek galiba. Yani yani şimdi e, ilk gösteri. İnşallah Antalya'yı çıkabilirler bilememez ki devamımız kalmaz. Evet bir tür. Umarız. Umarız. <gülüyor> evet. Tarihe kayıt evet, olmaktan abi. ibaret olur bu oyun. Evet. Ee, evet, sahnelerdense hafızamızda, sosyal hafızamızda, politik hafızamızda çok aynen, kıymetli bir yeri evet. tekabül ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Selçuk yani, Bey'in kıymetli Başak zamanınız biliyorum. için. Çok sağ, sağ olun. olun. İyi, iyi oyunlar. Hoşçakalın. Açık dergide İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Selçuk Erez'in sesini duydunuz. Bu akşam odanın Barış Akademisyenler Ortaklaş'a hazırlanarak sahneye koyuca Hamzoğlu'nun temsili var. Bir kere daha vurgulamakta fayda var. Hiçbir beyis yok en azından bunu söyleyebiliriz. Evet, KYK ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen ve barış talebeden basın açıklaması nedeniyle 17 Şubat'ta tutuklanan Aynı zamanda HDK eş sözcüsü Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun durumuna dikkat çekmek için organize edilen bir kolektif iş bu akşam Selçuk Bey'in sesinden e, sizlere anlatma imkanı bulduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Saat 8'de bugün Şişli'de Kent Kültür Merkezi'nin yeni ismiyle Cemil Can Kent Kültür ve Sanat Merkezi'nde yani et, Şişli Etfal Hastanesi hemen oralarda bir yerde cadde üstünde herkese açık ve ücretsiz bir keder. Hatırlatalım. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimizde bu kıymetli etkinliğe yer verdikten sonra şimdi sırada biraz müzik var. Çık Corea dinleteceğiz sizlere. Bugün doğum yıl dönümü Çık Corea'nın 77 yaşına bugün itibariyle basmış bir solo piyano eseriyle ilk bir saatimizin sonunda bizlere eşlik edecek Kervan isimli parçayı yorumlayacak. Açık Radyo, Açık derg. Gerugan dinlettik sizlere. Amerikalı piyanist Armando Antony, namı diğer Chikoriya'dan bir parçaydı bu. 77 yaşına bugün idrak etti. 12 Haziran 1941 yılında dünya gelmişti. Üstat Chikoriya onu bu şekilde almış bulunuyoruz. Açık şimdi kısa bir araya gidecek ama hatırlatalım. Saat 7 ile 8 arasında iki bölümümüz var buradaki köşemiz. Yerarlı Sanat Arşivi ve Dünya'yı okumak. Yerarlı Sanat Arşivi birazdan yayında saat 7'de aslan demir taşı konu edecekler. Tarihi 7 Kule Bostanları koruma girişiminden şehirde tarım ve bostanları onu değerlendirme imkanını bulacakken buçuk itibariyle de alternatif eğitim hakkında bir söyleşi sizleri bekliyor. Eylem Kokmaz'la da karenin dışına çıkmak. Radyonuz açık kalsın.